Deniz Altındaki Gelinlik Evvel zaman içinde Yerabon Krallığında Mone adında bir şövalye yaşarmış. Genç, cesur ve çok yakışıklı biriymiş ama kötü açgözlü kralı Claude tarafından hiçbir zaman takdir görmemiş. Mone'nin Gado adında bir atı varmış. Gado sıradan bir at değilmiş. Ona bilgelik gücü bahşedilmiş. Bir öğleden sonra Mone ve Gado ormandaymış. Hava çok güzel ve güneş çok parlak. Görüyor musun? Ne düşünüyorsun Gado? Çok güzel efendim. Ormanın derinliklerine gidelim. Orada biraz meyve yiyebiliriz. Gado ormana dört nala girmiş ve Mone meyveleri aramış. Birden Mone parlayan bir tüy görmüş. Ah, ne güzel bir tüy. Ateş tutuyor gibi hissediyorum ama elim yanmıyor bile. Bu nadir görülen ateş kuşu tüyü. Herkes bunu alamaz. Ah, gerçekten mi? Onu Kral Cloud'a götürmeliyim. Sonunda beni takdir edecek ve bir sürü altınla ödüllendirecek. Efendim, kralınızın takdirini kazanmak istediğinizi biliyorum. Ancak bu tüyü ona götürmemenizi tavsiye ederim çünkü sorundan başka bir şeye neden olmayacak. Godo, bu güzel tüy mü başımızı belaya sokacak? Bence bize zenginlikten başka bir şey getirmeyecek. Hmm. Bu size bağlı efendim. Bana sorarsanız bu muhteşem bir fikir. Hadi gidelim Godo. Gado ve Monet bulduklarını göstermek için krallığa dönmüşler. Monet ateş kuşu tüyünü kötü Majesteleri. Sizin için nadir bulunan ateş kuşu tüyü getirdim. Bunun prestijinizi temsil ettiğini düşünüyorum. Çok iyi Monet. Bu gerçekten de bir cesaret göstergesi ama ispatladığı tek şey bu değil. <gülüyor> Bana tüy getirebiliyorsan, kuşu da getirebilirsin. <gülüyor> kuşu getirmezsen seni aslanların kafesine atarım. Mone, kralın talebi karşısında çok şaşırmış. Hırçın ve güçlü kuşu getirmesi imkansızmış. Mone, taht salonundan çıkmış ve ağlamış. Neyiniz var efendim? Kral... Kral benden ateş kuşunu getirmemi istedi. Ona bu harikulade yaratığı nasıl getirebilirim? Aslanların kafesine atılacağım. Endişelenmeyin, size yardım edeceğim. Kralımızdan bize bu köyün en geniş tarlasına yüz torba mısır getirip yaydırmasını isteyin. Ona kuşunu verelim. Mone krala gitmiş ve aynını ondan istemiş. Mısır mı? Tamam o zaman. Ertesi gün Kral Cloud adamlarını tarlaya mısır dağıtmak için göndermiş. Şimdi akşama kadar beklemeliyiz. Gado ve Mone sabırla beklemiş. Aniden orada bir gölge görmüşler. Bakmışlar ve mısırları yemeye gelen muhteşem ateş kuşunu görmüşler. Vay canına. İkisi de şaşkınmış ama Gado şöyle bağırmış. Aa getirin. Mone fileyi kapmış ve ateş kuşunu hemen yakalamış. Ardından gururla krala götürmüş. İşte burada. Bir zamanlar gökyüzüne ait olan kudretli ateş kuşu. Ne kadar güzel. Sen çok cesursun ama sınavım henüz bitmedi. Eğer bana kuşu getirebiliyorsan kıyıda yaşayan Prenses Vasilisa'yı da getirebilirsin. Onu bana getir, yoksa aslanların kafesi seni bekliyor. <gülüyor> Moni bu sefer korkmuş. Bir kuşu kandırabilirim, ama bir prenses kandırmak imkansız. Moni durumu Gado'ya anlatmış. Gado başını sallamış ve şöyle demiş: Bu sorun değil, sorun henüz ortaya çıkmadı. Kraldan ejderha nefesi iksiri, bir çadır ve gülleri isteyin. Böylece prensesi uyutabiliriz. Moni bunları talep etmiş. Kral Cloud şaşırmış ama Moni'ye istediklerini vermiş. Mone ve Gado kıyıya gitmişler ve gümüş bir kayıkta altın kürekleri çeken, tatlı bir şekilde şarkı söyleyen Prenses Vasilisa'yı görmüşler. Şu güzel güneşe bak, bana parladığı gibi. Doğanın etrafına bak, beni kutsuyor gibi. Mone prensese hayranlık içinde baka kalmış. Çünkü daha önce onun kadar güzel birini görmemiş. Çok acele çadırı kurun ve çiçekleri ayarlayın. Prenses kısa sürede kıyıya gelmiş. O zamana kadar Mone ve Gado bir çadır kurmuşlar ve onu beklemişler. Majesteleri, çiçek ister misiniz? Onları sizin için yeni toplamıştım. Ah, bunlar harika. Gül benim en sevdiğim çiçektir. Mune ona çiçekleri vermiş ve onları koklamış. Bu sırada ejdera'nın nefesi iksirinin yapraklarının üzerine serpildiğini bilmiyormuş. Kokladığında başı dönmüş. Ah, çok uykum var. Mone tam bayılırken prensesi tutmuş. Gado ve Mone prensesle beraber krallığa geri dönmüşler. Onlar krallığa girerken Kral Cloud çok şaşırmış. Birisi düğün çanlarını çalsın. Benim sevgili prensesim geldi. Kralın adamları Prenses Vasilisa'yı uyandıran çanları çalmış. Ah, Neredeyim? Damadın yanındasın. <gülüyor> Damat mı? Evet sevgili prensesim. Benimle evleneceksin. Ne? Ben evlenemem ki. Neden olmasın? Sadece kendi gelinliğimle evlenebilirim. Bu konuda endişelenme. Sana güzel bir elbise dikmek için kraliyet tersilerinin en iyisini getireceğim. Çok üzgünüm majesteleri ama benim gelinliğim gelinliklerin en iyisidir ve yeri doldurulamaz. Denizin dibinde en büyük kayanın altında tutulur. Onu getirebilirsen seninle evlenebilirim. Mone, söylediğini duydun mu? Bana hemen gelinliği getir ama bu kez benden istediğin hiçbir şeyi vermeyeceğim. Gelinliği getir... Yoksa seni pitonlarla dolu çukura atarım. Monet çok şaşırmış ve Gado hepsini duymuş. Bu kadar yeter. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Gado hızla sahile doğru ilerlemiş. Ne yapıyorsun? Bekleyin ve izleyin. Ooooh. Ooooh. Ne yapıyorsun sen? Aniden dalgalar güçlenmiş ve kocaman bir ıstakoz ortaya çıkmış. Merhaba Larry. Koda arkadaşım. Bu kadar zaman sonra karşılaştığımıza memnun oldum. Söyle bana nasıl bir yardım istiyorsun? Prenses Vasilisa evleniyor. Aa, gelinlik için buradasın demek. Kesinlikle. Larry sularda dans etmiş. O dans ederken deniz yüzeyinde iki büyük ıstakoz daha belirmiş. Şimdi size yardım edeceğiz ama sadece ince surlar ona ulaşabilir. Elbiseyi getirmek için geleceğim. Larry, Moni'ye bir şişe sihirli iksir vermiş ve başını sallamış. Al bakalım. Buna suyun altında nefes alma iksiri denir. İç ve su altında nefes almaya bağışla. Mone sihirli iksiri içmiş ve suya atlamış. Yüzerlerken Mone büyük bir kaya görmüş. Kayayı kolayca kaldırmış ve ıstakozlar gelinliği almış. Bekle geliyorum Kral Cloud. Mone sudan çıkmış ve ıstakozlar onu takip etmiş. Ah! Eh, nihayet elbise geldi. Neredeyse tüm sıkıntılarımızın sonundayız. Neredeyse mi? Niçin neredeyse? Çünkü kurtulmamız gereken bir sorunumuz daha var. Tamam o zaman. Size iyi şanslar. Başka zaman görüşürüz. Hayır. Bu sorunla ilgili senin bir iyiliğine ihtiyacım var. Peki nedir? Gado, ıstakoz Larry ve Moni'ye planladığı her şeyi anlatmış. Bu kadar mı? Bu çok basit bir iş. Hadi gidelim. Gado ve Mone zaferle krallığa dönmüş. Majesteleri ve prenses. İstediğiniz gibi prensesin gelinliğini denizin dibine girerek aldım. Umarım memnunsunuzdur. <gülüyor> Şimdi harika. Prenses sonunda kraliçem olacak. Kral ve kraliçe sonsuza dek mutlu yaşadılar. <gülüyor> Ama bunu ancak... Krallıktan özür dilerseniz verebilirim. Özür dilemek mi? Niçin? Ben en büyük kralım ve sen bana özür dilememi mi söylüyorsun? Bunu yapmayacağım. Heh. O zaman başka seçenek bırakmadın. Birden istakozlar kıskaçlarını açıp kapatarak taht odasına doluşmuşlar. Bu pis istakozların burada ne işi var? Biz pis değiliz. Saldırın şuna. İstakozlar saldırınca kral kaçmış. Beni rahat bırakın pis istakozlar. Muhafızlar onları yakalayın. Muhafızlar durdurmak için onlara doğru bir hamle yapmış ama... ...yollarından savrulmuşlar. Kral balkona kadar kovalanmış. Ama istakozlar onu kıstırmış. Söyle hadi. Söyle çabuk. Aa, peki tamam... Ben kötü ve nankör bir kralım. Özür dilerim. Ve krallığı bırak. Hayır. Tamam tamam. Tahttan iniyorum tamam. Mükemmel. Şimdi onu zindanlara götürelim. Kral Claude zindana götürülmüş ve hapsedilmiş. Gelecek başka sorun var mı? Ee, hayır sanmıyorum. Prenses Vasilisa, Mone'ye teşekkür etmiş. Ah, sana çok teşekkür ederim, cesur ve genç adam. Bana teşekkür etme. Arkadaşım güçlü at Gado, yengeç Larry ve ekibi size yardım etti. Prenses Vasilisa, Gado ve e bakarak gülümsemiş ve başını sallamış. Ama prenses, sana bir şey sorabilir miyim? Evet. Sizi kaçırdığını bilmenize rağmen neden iş olmayı kabul ettiniz ki? Buna prenses Vasilisa ile birlikte Larry de gülmüş. <Gülüyor> <Gülüyor> Mone ve Gato'nun aklı karışmış. Neler oluyor? Bakın, aslında gelinliğimi denizin dibinde tutmamın nedeni Sadece sevdiğim kişiyle evlenmemi garanti etmekti. Kıyafet bütün zaman boyunca sevgili arkadaşım Larry'nin gözetimi altındaydı. Larry senin arkadaşın mı? Evet. Ve ona dedim ki benim yerime başka biri elbiseyi almaya gelirse... ...o zaman bir evliliğe zorlandığımı ve beni kurtarmaya gelmesi gerektiğini söylemiştim. Aa, aa. Ve böylece hikayemiz sona ermiş. Mone yeni Yarabon kralı yapılmış. Sık sık iyi arkadaş olduğu için Prenses Vasilisa'yı ziyarete gidermiş. Gado Veleri'ye gelince... Tamam, kendiniz görün. Büyük sona ulaşmasını beklemek yerine bana prensesle yaptığınız anlaşmadan bahsedebilirdin. Ben sadece prensesle aramızdaki anlaşmaya sadık kalmaya çalışıyordum. Tabii ki. Peki ya bizim anlaşmamız, arkadaşlığımız? Böyle yaparak beni çok üzdün ama. Ah işte yine başlıyoruz.